Günler girer geçer bulutlarda Son bir şahı söyler bu altın başa Kalkar biter yammı başlar gökler Uyanır sofrakta sar dünya Tutmasak düşecek dünya Yuvarlanır çör boşluğa

Kapmış, almış boyuna. Keşer gün o bırakana. Kapıyı çalınca o ya. Kalk, kalk, kalk deme gün ya.

Kal kal, kal <Gülüyor>

Ne yarar eski bir yaş vardı. Ellerinden taşıyor zaman Girelim en uzak topra Yol dünya Yol ver gelsin vardılara Yol ver güneşe ve suya çocuklara

toprakta çalen gel gün ya kav, kav, kav, kav, bana

Krataju bak.com Merhaba radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya, yeni bir programa sizlerle yeniden birlikteyiz. Türkiye'nin Aydınlık Yüzü turizm programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye turizminin gündemindeki ana konuları konuşmaya devam edeceğiz.

Öncelikle yayınımıza e, dün yaşadığımız üzücü olayla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Antalya'da bir tur otobüsü kaza yaptı. Bu kaza sonucunda 15 kişi hayatını yitirdi. 25 kadar da yaralı olduğu biliniyor. Yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğu söylense de bizim umutlarımız yaralıların bir an önce iyileşmesi ve bu acıların artmaması yönünde. Bu kazanın ardından <gülüyor> turizm sektörünü

temsil eden birçok sektör kuruluşu ve dernek kazanın sebep ve sonuçlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara özetleyecek olursak iki konu önüne duruluyor. Öncelikle kazanın nedeni diye bakıldığında açıklamanın bir tanesi diyor ki işte şoförlerin çalışma koşullarından dolayı böyle bir kaza meydana geldi. Diğeri de diyor ki

ee, şoförün direksiyon başında uyuması gibi bir sebep var. Tabii e, turistleri Türkiye'ye getiren tur operasyonun kendi sitesinde yaptığı kısa açıklamada ise e, bunun bir e, direksiyon başına bir kalp kriziyle e, meydana gelebileceği yönde, bulgular var diye konuşuluyor. Biz sektörel olarak bakacak olursak <gülüyor> burada birkaç şeyi belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle turizm sektöründe çalışanların sorunlarını

İlk programımıza ele almış ve detaylı olarak incelemiştik. Burada da söz konusu olan kazaya sebebiyet verdiği söylenen şoförün ve sektördeki şoförlerin çalışma koşullarına biraz bahsetmek istiyoruz. Pek çoğumuz Antalya'ya, Muğla'ya, Bodrum'a gittiğinde yollarda tur otobüslerini görürüz. Üzerlerinde çeşitli acentaların, operatörün isimleri yazsa da bunlar turizm hizmet veren, turizmin alt altında örgütlenmiş olan başka bir sektör

kendi özellikleri olan, kendi kendine has çalışma yapan başka bir sektör. Sezon geldiğinde seyahat ajantaları veya tur operatörleri bu araç işleten firmalarla masa başına otururlar, sözleşmeler yaparlar. Şu kadar turist taşıyacağız, şu kadar fiyata taşıyacağız, şu koşullarda taşıyacağız diye. Sözleşmeler yapılır ve sezon açıldığında da bu taşıma işlemleri başlar. Turizm sektörünü taşımacın yalnızca turistlerin taşınması değil elbette. Aynı zamanda otellerde turizm işletmelerini çalışan

personelin de taşınmasını içeren çok geniş bir saha. Kazanın da meydana geldiği Antalya örneğinden hareket edecek olursak Antalya'da sezonda yaklaşık 2000-2500 araç çalışıyor. Ve bunların direksiyonlarına da 3000 dolayında şoför geçiyor. Şimdi baktığımızda rakamlar çok büyük. Dolayısıyla meselenin ciddiyeti de çok büyük. Meydana gelen kazadan sonra yapılan açıklamalarda

Vurgular daha çok çalışanların hangi koşullar altında, hangi zorluklar altında çalıştığı ve bu nedenle ortaya çıkabilecek olan risklerin neler olduğu ve sektöre nasıl yansıyabileceği konusunda detaylı bilgiler sunmaya çalışıyor. Tabi bir olay gerçekleştikten sonra akıl vermesi kolaydır, yorum yapması kolaydır. Ancak biz turizm sektörünün genel temel özelliğinden hareketle burada birkaç şey söyleyip bu konuyu bağlamak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi turizm sektöründe üretim ve tüketimin eş anlı olarak gerçekleştiği bir yapı var. Yani bir yemek tabağı mutfaktan çıkıp müşterinin masasına gidene kadar 10 dakika 15 dakika geçiyor. Bunun tüketilmesine düşündüğünüz zaman yarım saat 45 dakika içinde üretim ve tüketim nihayetlenmiş oluyor. Yani üretim ve tüketimin aynı zamanda yapılması önemli. İkinci unsur ise bu üretim ve tüketim

...her defasında aynı şekilde gerçekleşmeyebiliyor. Yani homojen bir üretim bandı yok burada. Bir fabrikadaki gibi... ...üretim bandından sürekli üretim gerçekleştirip... ...aynı kalitede ürünün çıkması mümkün değil. İşte son yaşadığımız kazada da, da... ...bu konudan hareketle... ...turizmin yapısal sorununa geçmek istiyorum. Dedik ya, üretim homojen değil. Yani her üretim seferinde... ...her üretim aşamasında... ...hizmetten dolayı üretim farklılaşabiliyor...

Türkiye turizmi 1980'li yıllardan sonra dünya pazarlığına hızlı bir giriş yaptı. Bunu biraz şu anda dünya gündeminde çok yoğun olarak tartışılan Çin örneğiyle açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz Çin bugün A'dan Z'ye kullandığımız birçok malları üreten bunları ülkelere sokan bunlar üzerine çeşitli varyasyonlar deneyen bir ülke. Ve neredeyse dünya ekonomisinin

üretim ölçeğinde ve satış ölçeğinde iplerini elinde tutan bir ülke konumunda. Peki Çin bu konuma nasıl geldi? Biz bunu Türkiye turizminde nasıl ilişkilendireceğiz? Çin uzun yıllar üretim ve pazarlama satış planları yaptı. Dünyada Dünya pazarının ihtiyaçlarını gözledi ve bu ihtiyaçlardan hareketle neler üretebileceğine karar verdi. Çoğumuz Türkiye'de başta ekonomistler olmak üzere Çin'in bu gelişimini

ucuz emek gücüne dayandırdığı ve aslında teknolojik anlamda yenilik anlamda bir şey olmadığını, hatta hatta Çin'in iplerinin Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğunu ve diledikler zaman bu ipi çekebileceklerine yönelik yorumlar yaptılar. Oysa şu an dünya ekonomilerinin ve özellikle son günlerde Avrupa ekonomilerinin yaşadığı durgunluğa ve krize baktığımızda hiç de öyle bir manzara olmadığı görülüyor. Çin ne yaptı? Çin

Pazardaki ihtiyaçları iyi gördü. Bunlara nasıl cevap verebileceğini iyi gördü. Evet, ucuz emeğin de katkısıyla bunları çeşitlendirdi, bollaştırdı. Ama asıl önemli unsur bir A, bir diyelim ki bir A ürünü var. Bu A ürününün kalite skalasını zenginleştirdi. Yani bu A ürününden 3 liraya da bulabiliyorsunuz, 40 liraya da bulabiliyorsunuz. Böyle bir geniş skala yarattı. Bu skala

dünyanın çeşitli ekonomilerinde çeşitli ihtiyaçlara denk düşüyor. Dolayısıyla her pazara, her ülkeye farklı üretimler, farklı satışlar gerçekleştiriyor. Çin pazardaki bu boşluğu doldurdu ve şu an güçleri, ekonomik güçlerini arttırmaya devam ediyorlar. Biz de turizmde 1980'li yıllarla birlikte pazardaki durumu tespit ettik, ihtiyaçları gördük ve o anki pazardaki rekabet koşulları gereği

ne satıyorsa, neler hakimse burada hızlı bir yatırıma girişildi. Firmalar kuruldu, oteller açıldı. Ve bir anda 5-10 yıl gibi kısa bir süre içinde dünya turizminde konuşulan bir aktör haline geldi. Türkiye bunu yaparken başta çok büyük teşvikler, çok çeşitli teşvikler verdi. Ve bu teşvikler sonucunda bir sektör yarattı. Şimdi bu sektörün tıpkı Çin örneğinde olduğu gibi

...devam edip kendini var kılabilmesi için... ...yeniliklere, yeni araç gereçlere ihtiyacı var. Şimdi 90'lı yıllardan sonra baktığımızda... ...bugün çok tartışılan her şey dahil sistemi... ...Türkiye'nin pazarda bulduğu... ...ve kendi yorumuyla, kendi yöntemlerle... ...içeriğini genişlettiği ve zenginleştirdiği bir yöntem. Aslında baktığımızda her şey dahil sistemi... ...bir konaklama tipi. Yarım pansiyon, o da kahvaltı, tam pansiyon gibi. Ama bugün...

Bu konaklama tipi pazarlamanın esas malzemesi haline gelmiş konumunda. Öyle ki bakın yıllarca bu konu eleştirilen bu konuya girmeyeceğiz diye yani İspanya gibi ülkeler bile bugün bunu tartışıyorlar. O ülkelere bugün Türkiye örnek gösterilip siz de bunu yapmalısınız ha getiren açıklamalar yapılıyor. Ve İspanya bugün bundan 10 yıl 15 yıl kadar önce %5-6'larda olan her şey dahil arzını şimdi %20'lere doğru tırmandırıyor, çıkartıyor.

Buradan şunu anlatmak istiyorum. Türkiye, dünya seyahat pazarındaki ihtiyaçları iyi gördü. Yasalarını, teşviklerini, yatırımlarını iyi manifületti ve dolayısıyla dünya turizm pazarındaki bazı enstrümanları, her şey dahil gibi bazı enstrümanları çok iyi kullanarak pazarda önemli bir yere geldi. Peki bundan sonra Türkiye turizminin ne yapması gerekiyor, nasıl bir rol alması gerekiyor?

bu rollerde hangi aktörün neler yapması gerekiyor? Size kısa bir ara verdikten sonra bu konuyu detaylı olarak incelemek istiyorum.

Yaşındım, anladım, gönlümde yaşındım anladım Yeni Signal white now nasıl beyazlatıyor merak ediyor musun? Hem de tek fırçalamada anında işte böyle. çok <Gülüyor> çalanım

bu. Her şey bu özel mavi köpüğü sayesinde. Muhteşem değil mi? Signal White Now. Tek fırçalamada anında beyaz dişler. Harika anlar signal gülüşüyle başlar. Şimdi reklamlar. Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat radyo radyobanksta. Ümit ile Sesli Gazete. Sonra nedir bu ne

Ediyorsun. E bu ne bir şey ya? Bu dini de Paralar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Çit televizyona, iddianamenin kabulüne, oy veriliğine karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Kütla ve dinle

www.radivaks.com Efendim yeniden merhabalar. Ee, başlangıçta da anlattığımız gibi Türkiye Turizmi'nin bugüne gelişinde pazardaki enstrümanları nasıl kullandığını bunu nasıl evirip çevirip yeni bir sunumla kendine yarayışlı hale getirdiğini aktarmıştık. Şimdi yeni bir döneme girilirken

Türkiye turizminin dünya pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi için bazı yeniliklere ihtiyacı olduğunu sektörün önde gelenleri, çalışanları sürekli olarak aktarıyorlar. Biz bu görüşü biraz da yaşanan örneklerle desteklemek istiyoruz. Şu anda Türkiye'de dahil Akdeniz Çanalı'ndaki birçok turizm desnasında satan ürün güneş, deniz, kum. Bunların yanında kültür turizmi, tarihsel değerler,

Çevresel değerler, macera turizmi, kongre turizmi, golf turizmi, futbol turizmi gibi sayabileceğimiz 20'den fazla canlı ürün, canlı dememden kasıt pazarda satılan bir pazar hacmi olan ürün. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, yenilik bulmaya çalışıyor, yeni pazarlar bulmaya çalışıyor. Tabii ki yeni ürün veya yenilik yaratma açısından da Türkiye'nin buna paralel olarak yeni bir pazarlama tanıtım stratejine satış stratejine ihtiyacı var. Bunlar da görülen gerçekler.

Türkiye'de yaşanan bazı örneklerden hareketle ne ifade etmek istediğimizi açıklamaya çalışalım. Öncelikle son yıllarda biliyorsun İstanbul dünya sözünün gündemine daha çok girer oldu. İstanbul'da çoğumuzun bildiği adını tarihten de ezbere bildiği bir Sultanahmet bölgesi var. Sultanahmet bölgesiyle beraber biraz daha yarımadanın aşağısına inerseniz bir Sirkeci bölgesi var. Burası Türkiye'nin en eski

...krizm hareketlerinin görüldüğü... ...en canlı merkezlerden biri. Sultanahmet'te ciddi bir değişim yaşanıyor. Özellikle son yıllarda... ...bu bölgede... ...küçük butik tarzda... ...işletmelerin yanı sıra... ...sokak aralarına serpiştirilmiş... ...ve ciddi bir canlılık getiren... ...bölgede hareketi arttıran... ...bir takım yeme içme birimleri, hizmet birimleri... ...kültürel faaliyet alanları... ...çoğalmaya başladı. İşte Ayasofya...

Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii gibi Dünya çapında bilinen ve her biri kendi tarihi çizgisinde önemli bir değer olan Bu merkezin etrafında ciddi bir turizm hareketliliği var Bunlar bölgeye ve İstanbul'a neler getiriyor? Aslında baktığımızda Sultanahmet yeni bir bölge, yeni bir ürün değil Ancak burada yapılan bir değişim, bir kabuk değişikliği Sultanahmet'i, sirkeciyi yeniden gündeme taşıyor

Özellikle burada geçmiş yıllarda hipi tarzı denen bir turist tipi konuşulurdu, tartışılırdı. Ama bugünlerde günlerde gittiğinizde görüyorsunuz ki müşteri kitlesinde çok ciddi bir değişim var. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi e, böyle kültürel turlara merak eden, bunlara katılan e, turist tiplerinin yanında şimdilerde işte, uzak doğu ülkelerinden, Rusya'dan, e, Arap ve Balkan ülkelerinden

ciddi şekilde bir gelişin olduğunu görüyoruz. Hatta İskandinav pazarından da turistlerin önemli miktarda Sultanahmet bölgesine, Sirkeci bölgesine geldiğini görüyoruz. Buradaki hareketleri, buradaki kabuk değişimi aynı zamanda bu bölgedeki turizm sezonunun da süresini uzatmış görünüyor. Hatta sezon kendi içinde 4-5 farklı döneme ayrılmış, alçalan ve yükselen trendleri izliyor. Tabi Sultanahmet bölgesinin

hangi açıdan örnek gösteriyoruz? Dedik ya Türkiye turizmi yeni ürün yeniliklere ihtiyacı olan bir turizm. Burada yeni ürün bir tesis bir işletme turizmin belli bir dalı olabileceği gibi bir bölge de olabilir. Sultanahmet bu anlamda yeni olmasa da yenilik yaparak kabuk değiştirerek farklı bir forma giren ve bizim başta da belirttiğimiz Türkiye turizminin gelişme yapısında örnek olabilecek bir şey olduğu için

bir konu olduğu için el almak istedik. Bu konuyla ilgili verebileceğimiz bir başka örnekte Kapadokya bölgesiyle ilgili o. Kapadokya bölgesi biliyorsunuz doğal özellikleriyle, dini özellikleriyle kültürel turizmin önemli merkezlerinden birisi. Kapadokya'da son yıllarda balon turları çok sık gündeme gelir oldu. Hatırladığım kadarıyla bundan 15-20 yıl kadar önce

bir tesisinde orada başlattığı balon turları ilk zamanlar kimsenin dikkatini çekmedi. Ancak son yıllarda burada balon turları düzenleyen işletmelerin sayısının 15-20 arasına yaklaşması ve burada yılda 60-70 bin dolayında kişiye balon turları hizmetinin verilmesi herkesin dikkatlerini buraya çekti. Turizmde yenilik, çeşitlilik yaratma açısından balon turlarının

bölgeye katkıları da fazla. Yani eskiden otelcilerin o bölgedeki otellerin çok azı konaklayan misafirlerine bu balon turlarıyla ilgili hizmetler sunuyorlardı. Son yapılan çalışmaya göre ki bu Resort Dergisi'nin son sayısında detaylı olarak ele alınmış bir konu. Bazı otellerde gelen müşterilerin %10'u bazılarında ise %30'u balon turu yapar hale gelmiş. Tabii ki

balon turu ile ilgili olan gelişme sadece bu değil. Yılın neredeyse tamamına yakın bir dönemde yapılabilen bu aktivite hem buna katılan müşteri sayısında bir artış yaratıyor hem de bölgede otelciler başta olmak üzere birçok işletmeye ilave gelirler yaratıyor. Tabii ki balon turizminin bazı sıkıntıları olduğu söyleniyor. Burada bildiğimiz kadarıyla bu balonları opera edecek

pilot sıkıntısının olduğu söyleniyor. İkinci sıkıntı konusu ise balon turlarına artan ilginin yeni işletmelerin sayısını arttırdığı ancak yeni açılan işletmelerin bir kısmında bu işi yeterli devir seviyede yapacak kalifiye insanların kalite donanının olmadığından bahsediyor Ve tabi ki en önemli konu burada şirketler arasındaki rekabet arttı ve bu artış da bu hizmet için alınan bedellerde ciddi bir fiyat

düşüşü getirdiği ve dolayısıyla burada bu pazarda da biraz bir dengesizlik oluştuğu yönünde. Yine Türkiye turizminin çeşitlendirme, zenginleştirme süreçleriyle ilgili olarak verilebilecek bir başka örnekte yıllardır da turizmlerin gündeminde olan bir spor turizmi. İçinde golf, futbolu vesairesi olan bir spor turizmi. Dünyada spor turizmiyle ilgili olarak 180 milyar dolarlık bir

ticaret hacminin olduğu hesaplanmış. Dünya toplam turizm gelirinin 944 milyar dolar olduğu düşünülürse aslında ne kadar büyük bir pazar olduğu başka bir söze gerek bırakmadan ortaya çıkıyor. Futbol turizmi Wall Street dediğimizde ilk akla gelen bölgelerden birisi Antalya. Şimdi Limak grubundan koordinatör Kavan Kavaloğlu'nun yaptığı bir çalışmada görüyoruz ki futbol turizminin

Antalya'ya katkısı 35 milyon avro. Bunun 20 milyon avroluk bölümü Berek bölgesinde gerçekleşiyor. Öte yandan golfe baktığımızda Berek bölgesinde her yıl 100 bin golf oyuncusu geliyor. Bu sayının 2010 yılında içinde bulunduğumuz yılda 115 bin oyuncuya çıkması bekleniyor. Tekrardan futbol tümüne dönersek yine Antalya'da

Yurt içinden ve yurt dışından 1200 takımın ara dönem veya hazırlık dönemlerinde futbol kampları için Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla alternatif turizm diye adlandırılan bu kol Türkiye turizminde bundan gelişmesi 15 yıl kadar önce dayanan hızlı bir gelişme kaydetmiş ve bugün 1200 takımın futbol takımının ağırları hale gelmiş

110.000-115.000 bin, bin golf oyuncusunu ağırlar hale gelmiş. Dolayısıyla Türkiye turizminde yaratılmasını önerdiğimiz, öngördüğümüz çeşitlendirmede öngördüğümüz golf turizminin, futbol turizminin genelde spor turizminin ne anlama geldiğini bu birkaç rakam da bize gösteriyor. Tabi golf pazarı diye bakıldığında Türkiye'nin bu pazarda yalnız olmadığını hatta sonradan başladığını biliyoruz. Ancak son dönemde

Özellikle rakip ülkelerimizle komşu ülkelerimiz golf sahası alanında ciddi yatırımlara girişiyorlar. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak. Mesela Çek Cumhuriyeti son 6 yılda saha sayısını 40'tan 68'e çıkarmış. Kırbatistan yine 2012'ye kadar 22 saha açacak. Portekiz'de 40 sahanın yapılması planlanıyor. İspanya'da yine 8 yılda 100 saha açılmış.

Ee, yalnız Costa Del Sol'da 2006'dan bu yana 9 saha hizmete girmiş. Öbür taraftan İsrail gibi bazı ülkelerde golf için master planları hazırlıyorlar. Dolayısıyla bizim yeni ürün, yeni saha gelişme olarak baktığımız bu sektörde e, komşu ülkelerde ve yakın ülkelerde ciddi yatırımlar planlamalar var. Bizim golf ile ilgili belirtmemiz gereken birkaç ana başlıkta ee, şöyle aktarmak istiyorum.

Öncelikle Golf kapasitemizi tamamen Kullanamıyoruz İşletilen bölgelerde de Yeni düşünen bölgelerde de Bu kapasiteyi kullanımla ilgili Ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor Firmalar, oteller bunları Tek tek yapmaya çalışıyor olsalar da Bir golf destinasyonu Yaratmak açısından daha geniş Konseptli, daha geniş içeriği olan Bir tanıtma, pazarlama ihtiyaç var

Dediğimiz gibi rakiplerimizin hepsi tesis ve bölge sayılarını arttırmaya devam ediyorlar. Öte yandan İzmir bölgesi özellikle Pamucak bölgesinde e, golf yatırımlar için 5 tane tahsis ayrılmıştı. Bunlar aşağı yukarı 6-7 yıllık bir serüvendir ama o günden bugüne oradaki bazı prosedürler bazı davalar aşılamadığı için e, bir tek çivi çatılabilmiş değil. Öbür taraftan

Golf sahasına ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Bodrum bölgesi şu anda sanırım bir tane golf sahası ile hizmet veriyor. Turizmciler bölgenin en az 4-5 adet golf sahasına ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Yine antalya Oymapınar Baraj bölgesi ile ilgili ciddi bir golf sahası alanlara çalışması vardı. Ancak e, burada da işlerin ilerlemediği ve e, olumlu sonuçların anlamadığı görülüyor.

Turizmde bahsetmek istediğim yeni ürün, yeni dönemle ilgili olarak bahsetmek istiyorum. Bir diğer konu da kongre turizmi. Şimdi yıllardır geliştirilmesi gereken, geliştirilen denen alanlardan biri kongre turizmi. Kongre turizmi Türkiye'de İstanbul merkezli olarak konuşuldu, tartışıldı bugüne kadar. Son yıllarda Antalya önemli bir hareketlilikle kongre turizminde ciddi bir asılma içine girdi. Genel anlamda baktığımızda

Sejur müşterisinden, kitle tözü çok farklı bir müşteri, çok farklı konuları olan bir bu. Son yılda Türkiye'de 847 adet uluslararası kongre, e, ulusal ve uluslararası kongre gerçekleştirilmiş. Bunların 300'den fazlası, 304 adedi uluslararası nitelikte kongreler. Tabi burada ilgi çekici bir nokta daha kongre ilgili. Bu kongrelerin yarısına yakınının sağlıkla ilgili olduğu görülüyor ki...

Sağlık turizmi de son yıllarda Türkiye'de içerik değiştiren, form değiştiren bir yapıya doğru ilerliyor. Geçmişte termal, sıcak su, kaplıca diye bakılan sağlık turizmi konusu bugün içinde sıfası, belgesi olan otellerden, işte bu özelliklerle donatılmış bölgelerden tutun da birçok yeniliği içinde getirmeye başladı ki, mesela son dönemde gördüğümüz yeni bir gelişme bu.

Sağlık ile ilgili tesisler biraz biraz bir klinik hastane görüntüsü almaya başladı. Hem tesis hem klinik gibi. içinde doktorları, uzmanları olan ve çeşitli teşhis tanı, merkez, tanı merkezleri olan yapılara doğru sürükleniyorlar, gidiyorlar, evriliyorlar. Bu da Türkiye türünün ihtiyacı olan yeni ürün ve yeni dönemle ilgili belirtmemiz gereken ana noktalardan biri diye düşünüyoruz. Sayın radyo dinleyicileri şimdi kısa bir ara verip ardından

Son dönemde Avrupa'da yaşanan iktisadi kriz ve Türkiye ile rakiplerinin son dönemlerdeki turizm hareketlerinin ne, ne durumda olduğunu size arttırmak istiyorum. Radyobox 92.65

Bakalım. Bırak sevinsinler, gülüşsünler. Biz bize bakalım. Bize bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Unut, unut bir kere. Bizim solubuz varmış yokmuş yoksa da cehennem. İyi tutar, yürürüm, yürürüm başka işim varım.

Bizim yolumuz darmış zormuş yokmuşmuş kimene? İster kapris ya ister minem gibi şekerleme her halim çok sevineci.

Aşkalarından bana mı? Bırak konuşsunlar, yorulsunlar. Biz aşkımıza bakalım. Bırak sevinsinler, gülüşsünler. Biz bize bakalım. Bize bir şey olmaz, bir şeyicik olmaz. Bunu unut bir kere. Bizim sonumuz varmış, yokmuş. Yoksa da kim

Tutar yürürüm yürürüm başka işim mi? Bizim yolumuz darmış zormuş yokuşmuş kime mi?

Bırak sevinsinler, gülüşsünler, Biz bize bakalım. Bize bir şey olmaz, bir şeycek olmaz. Bunu unut bir kere. Bizim sonumuz varmış yokmuş yoksa da kime

konuşmuş kim biz aşkımıza bakalım Efendim Merhaba

programımızda e, özellikle Türkiye Turizmi'nin gelişim yapısını ve nelere ihtiyacı olduğunu kısaca aktarmaya çalıştık. Söz yerindeyse biraz ahkam kestik ama bu notları da aktarmadan edemezdik. Şimdi gelelim Türkiye Turizmi'nin ana kaynak pazarlarında yaşanan iktisadi krize, ekonomik krize. Biliyorsunuz Yunanistan ile başladı bu dalga ve şu anda İspanya, Portekiz'ye devam edecek gibi bir izlenim var. Bu e,

Dünya piyasalarına baktığımızda da ciddi bir çalkantı içinde olduğunu görüyoruz. Adeta doktor bu kez reçeteyi kendine yazıyor. Geçmişte bizim gibi ülkelere gelişmekte olan ülkelere yazarlardı. Şunu yemeyin, bunu içmeyin, şunu üretmeyin diye. Şu anda doktor reçeteyi kendine yazıyor gibi görünüyor. Avrupa ülkeleri öncelikle bu finansal krizi aşmak için 750 milyar avroluk bir kurtarma bütçesi açıkladılar. Bu bütçe Yunanistan için 110 milyar avroydu.

Baktılar ki bu açıklamalar yeterli değil. Her ülke kendi içinde bir takım düzenlemeler yapsın dediler. Bunlar neydi? İşte vergiler arttırılacak, emeklilik ilgili ödemeler e, puanlamalar düşülecek, e, zamlar dondurulacak, ücretler arttırılmayacak. İşte benzinden, efendim, tüttünlü e, maddelere kadar birçok şeye vergi gelecek, ilave şeye gelecek. Kısacası Avrupa'da.

Tüketicilerin, bütçelerin önemli oranını etkileyecek ciddi bir kısıtlamalar dönemi geliyor. İtalya, İspanya, Yunanistan, İngiltere, Portekiz, Almanya bunları sayabiliriz. Bunlar şu anda paketlerini açıklayan, önlemlerini açıklayan ülkeler. Bu ülkelerin iktisadi verilerine baktığımızda e, borçluluklarına çok büyük rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Ve ekonomilerin ürettikleri ile bu borçların kapanamayacağı, ödenemeyeceği de ortada

Peki bu Türkiye talebini nasıl etkiler? Kısa zamanda bunun etkisini göreceğini pek zannetmiyorum. Ancak şu an Avrupa'nın yaşadığı iktisadi krizin, işte İspanya'da devam eden birkaç bankanın ulusallaştırılması ve bazı bankaların birleşmeye gitmesinin dalgası ne oranda büyüyecek, nereye çarpacak, yansıacak, biraz bunlar belirleyecek. Ama orta ve uzun vadede Avrupa içinde özellikle tüketicilerin seyahat

gıda, yiyecek, içecek gibi harcamalarını etkileyecek ana unsurun şu günlerde çıkacak olan önlemlere dayalı olacağını tahmin ediyoruz. Malumunuz yılbaşından bu yana 5 ayı tamamladık. Son açıklanan 4 aylık e, turist girişleri, yabancı ziyaretçi girişleri rakamlarına göre Türkiye Ocak-Nisan döneminde %6.8'lik bir artışla 5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamış görünüyor.

Tabii ki bu artışın içeriğinde pazar pazar e, uzun uzun değerlendirme girmek istemiyoruz. Ancak burada ana kaynak pazarımız Almanya'yı aldığımız zaman Almanya'nın geçen seneyle başa baş olduğunu ciddi bir artış olmadığını görüyoruz. Öte yandan e, Rusya'da ikinci kaynak pazarımız diyebileceğimiz Rusya'da %23'lük bir artış var. Bu sevindirici ancak bunun bundan sonraki aylarda nasıl devam edeceği

merak konusu benim açımdan da. Geçen yılı %10-12 artış bandında kaydeden İngiltere pazarında bu yıl düşüş yaşıyoruz. %7 dolayı da. İngiltere pazarı sadece Türkiye değil, bizim rakip ülkelerimizi de düşen, gerileyen bir pazar. Onu da vurgulayalım. Öte yandan Türkiye'nin 4 aylık süre içinde en iyi artışı yakaladığı pazarlar işte komşu ülkeler dediğimiz İran, Suriye,

Dolayısıyla bunlar da %100'lük bir artış olmuş ve ilk 4 aylık aslında düşüşü bu ülkelerdeki komşulardaki artışla kapattığımızı belirtmemiz gerekiyor. Yine geçen yılın kayıp pazarlarından İsrail'de bu sene daha canlı bir pazar görüyoruz. Yani İsrail'de büyüme %15'lerin üzerine çıkmış durumda. Umarız devam eder. Burada ikinci bir notu iletmek istiyorum sizlere.

Turistlerin ülkemize giriş kapıları olarak baktığımızda genelde paket turda kullanılan hava yolu girişlerinin %1 dolayında düştüğünü görüyoruz. Ee, karayolu girişleri ki komşularımızdaki hareketten bahsetmiştim. Bu da %25 dolayında artmış. Paket turlarda bir yavaşlama olabileceğini buradan yorumluyoruz. Karayolu girişlerindeki artışın sebebi de işte vizelerin kaldırılması olabilir. Komşu ülkeler olan yakın ilişkiler olabilir. Ancak bizim

turizmini besleyen ana damar paket tur olduğu için paket turdaki bu yavaşlamayı da yavaşlamayı da dikkat çekmek istiyoruz. Peki biz 4 ayı böyle kapattık. Rakipler ne yaptı? Onu da biraz e, kısaca açıklayayım. İspanya 4 ayda %4.3 bir düşüş yaşadı. Ee, İspanya'nın ana pazarı İngiltere. Az önce de söyledim. %15 dolayında geriledi. Çok ciddi bir gerileme bu.

Yine İspanya Alman pazarından çektiği yabancı ziyaret sayısını %8 düşürdü. Diğer pazarlarda genelde düşme eğilimi var. Sadece Fransa ve İtalya gibi birkaç ülkede İspanya'nın artışta olduğunu görüyoruz. Öte yandan Avrupa Birliği'nin 6 aydır gündeminde olan Yunanistan ise ilk 4 ayı %10 on de kapattı. Dolayısıyla orada beklentiler

turizm gelirlerinin de %15 civarında düşeceği yönünde. <gülüyor> Tabi Yunanistan'da en sıcak en güncel konu biliyorsunuz sezon başında Yunan otelciler %15-20 otel fiyatlarında indirim yapacaklarını açıklamışlar. Hatta bunlar bölge bölge bir takım rakamlar açıklamışlardı. Şu anda Yunanistan'da ana tartışma konusu şu. Evet fiyatları düşürdük ama fiyatlarla beraber hizmetlerimizin kalitesinde eriyeceği, erozyona uğrayacağı endişesi taşıyoruz diye

Yunanlı oteliciler bir açıklamada bulundular. Fakat ülkenin içinde bulunduğu ihtisadi kriz açısından bakıldığında ellerinden gelen çok fazla da bir şey yok. Şu anda fiyat indirimleri vermişler. Tek yapabildikleri bu indirimler çok fazla dalgalanmasın. Her bölge kendi içine biraz disiplini etsin. İşte %20 bandında tutulsun gibi bir takım çalışmalar yapılıyor. Ama Yunanistan'ın turizm açısından %10'ların %10 epeyce üzerinde gerilmeyle kapatacağı

bir mucize olmazsa bugünden ortada duruyor. Şimdi gündemde olan, geçen hafta gündemde olan bazı kısa haberler size aktarmak istiyorum. Bunlar Türkiye açısından önemli. Öncelikle bir tur operatörünün iflasını e, duymuşsunuzdur muhtemelen. E, Estonya'dan Türkiye'ye turist getiren e, tur operatörü olan TopTurs e, çeşitli nedenlerle iflası etti. E, bu şirketin Türkiye'ye Mısır operasyonları vardı.

...Antalya'da haftada 3 sefer... ...Estonya'dan turist getiriyorlardı bunlar. İşte bu volkan krizi... ...kül kriziyle beraber... ...Yunanistan'daki çalkalanmalar... ...talebin daralmasıyla... E, ...şirketin kriz içine girdiği ve... ...yükümleri yerine getiremediği... ...belirtiliyor. E, Estonya'dan... E, ...ağırlıklı olarak... ...bu 3 ülkeye çalışan şirket... E, iflasından önce... ...Antalya'ya düzenli sefer sayısını... ...3'ten 2'ye indirmişti. E,

ne, ne, ne mutlu ki bu Türkiye'de kalan turistlerin ülkelerine dönmeleri operasyonda da gerek konsolosluk gerek turizm ajantaları ve partnerleri e, düzgün çalışarak burada ciddi bir sorun çıkmasını engellemişlerdir öte yandan havacılıkla ilgili haberimiz var e, bildiğiniz gibi SunExpress ülkemizin önde gelen havayolu şirketlerinden 23. uçağını alarak koltuk sayısını 4.422'ye ulaştırmış bunu bildirmek istedik

Diğer yandan yine Rus pazarının önde gelen tur aportörlerinden Testur Ege bölgesinde bir sezon kokteyli yaptı. Bu kokteylde de Testur yöneticileri Başkanı Sayın Levent Aydın Ege bölgesi için 2010 yılı hedeflerini ciddi oranda artırdıklarını söyledi. İşte 90 bin olan turist kapasitesini 120 bin civarına çıkaracaklarını söyledi ki bu Ege bölgesi açısından oldukça önemli bir sevindirici bir gelişme.

Diğer bir haberimiz konaklama sektörüyle ilgili. E, sofa otelleriyle e, otelciliğe giren e, turizmci Ali Güreli e, duyduğumuz kadarıyla Atina'da bir e, bina almış ve bu binayı sofa otel benzeri bir e, konseptli tarzda işletmek için yatırım yapmaya hazırlanıyor. Diğer yandan e, Besbesten grubunun kendi içinde yaptığı denetimlerle belirlediği ve verdiği kalite ödüllerinde de

Destesten Resin Taksim Otel global kalite ürünü almış. Onları da kutluyoruz. Diğer yandan İngiltere'de Sunday Times gazetesinin böyle küçük butik otelleri seçerek yaptığı en iyi 100 otel, en gözde yüz otel listesine Türkiye'den 6 otel girmeyi başarmış. Miapara, Taş Otel, Bördübet, Dinosos, Villa Mahal ve Yedi Burunlar Lighthouse testleri bu listeye girmiş. Onları tebrik ediyoruz. Bu

bu arada son bir dün haber ajanslarına düşen Didim'deki Apollon Tapınağı'nın surlarının yıkılması ile ilgili olarak biliyorsunuz Turizm Bakanlığı buradaki ticari alanların işletmesini ihale açmış ve buraları şirketlere vermişti. Dolayısıyla buradaki şirket taşıran şirket burada açacağı ticari alanların inşaatlarını yaparken burada da bir tarihi sur duvarını yıkmış bulunuyor. Buna çeşitli kesimlerden derneklerden ve siyahat ciddi tepkiler geldi.

E, taşeronu şirket e, bizim burada bir günahımız, kanun dışı işimiz yok dese de e, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen e, arkeolojik noktalarından dediğim Apollon Tapınağı'nda böyle bir e, kazanın meydana gelmesi e, hepimizi üzmüştür. Sayın Radyo dinleyicileri, bugün size aktarmaya çalıştığım konular Antalya'da son yaşanan kaza ve bunların etkileriyle ilgili bir de turizm sektörünün

Gelecekte ne yapması gerektiği, hangi gelişme yolunu izlemesi gerektiği ile ilgili kısa örnekler sunmaya çalıştım. Haftaya tekrar çarşamba günü sabah onda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.

3.5

I'm not the only one.

Yani o fırsatı arzu

Dolu bir dünyam var Dört yanımda tüm insanlar dünya az neye Yarar dostluklarla Yaşıyorum Taş Pilat'tan günümüze Tut sanat müziğinin sevgilen eserleri Her akşam 20'de namelerde Nameleri kaçırıp